İnsanların kendisi için yaratıldığı tek hedef ve gaye. Yeryüzünün üzerinde hayat bugün yaşanıyor ise, bugün insanlar nefes alıp veriyor ise, bunun yegane sebebi, kulların Rablerini bilip tevhid ile ona ibadet etmeleridir. Ancak ahir zaman yaklaştıkça, kıyamete doğru gidiyoruz. Ona doğru yaklaştıkça yeryüzünde bunun aksi olan, tevhidin aksi olan, yaratılış gayemizin aksi olan yani şirk, her geçen gün artacak, çoğalacak. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan bir hadis var. Bu hadis sahih bir hadis. i̇mam Müslim sahihinde rivayet ediyor. Diyor ki, La yezhabu'l leylu ve'n naharu hatta yu'badal latu ve'l uza Lat ve uz uza'ya ibadet olunmadan gece ve gündüz yeryüzünden kalkmayacak, gitmeyecek. Yani yeryüzünün nizamı olan gecenin gündüzü kovaladığı, gündüzün geceyi kovaladığı Allah Teala'nın bizler için Gündüzü çalışmak için yarattığı gündüz, istirahat etmek için yarattığı da gece gitmeyecek, kalkmayacak. Yani kıyamet kopmayacak, denge düzen bozulmayacak. Ancak neyden sonra? Hatta yuğbende Lat <allâtu> <uzzâ> ve Uzaya ibadet olunmadan tekrardan kıyamet kopmayacak diyor Allah Rasulü. Ardından. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıyamet gününün yani kıyametin kimler üzerine kapıacağını bize haber veriyor. Diyor ki: Yeryüzünde Allahu Teala bir yeb'asullahu rihan tayyiba. Allahu Teala yeryüzüne Ulat ve Uzay'a ibadet olunacak. Şirk intişar edip yayılacak. Yeryüzüne bir rüzgar gönderecek diyor. Öyle bir rüzgar ki çok tatlı bir, güzel bir rüzgar. Fatuffi kull kana fi qalbihi min min iman. Bu rüzgar öyle bir rüzgar ki kalbinde hardal tanesi kadar iman olanı ne yapacak? Vefat ettirecek, öldürecek. Yani o rüzgar böyle esinti bir şekilde esecek kalbinde hardal tanesi kadar iman olan, imanın ne olduğunu bilen, ilk asıl dediğimiz Rabbi tanıyan, insanların hepsini bu rüzgar ne yapacak? Öldürecek, vefat ettirecek. Kimler kalacak yeryüzünde? feyepka men la hayra fih. Yeryüzünde artık onlardan hayır ol, beklenilmeyen, kendilerinde hayır olmayan insanlar kalacak. Kimdir hayır olmayan insanlar, kendilerinden hayır beklenmeyen insanlar? Yaratılış gayelerinin aksine yaşayan, yaratılış gayelerinin farkında olmayan insanlar. Yani dinin ilk aslı olan kulun Rabbini bilme aslını bilmeyenler. idrak edemeyenler, anlamamış olanlar. Fe yerci'une ilâ dini âbâihim. Bu kimseler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam atalarının dini üzerine ne yapacaklar? Dönecekler. Atalarının dini üzere dönecekler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sahih Bukhari'de geçen bir hadiste de şöyle buyuruyor. La taqumu's sa'atu kıyamet kopmayacak. hatta tattriba alyatu nisa'i ala diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Daws kabilesinin kadınlarının kalçaları bu zil denilen bir put var. Bunun etrafında diyor dans edip, dönüp, taaf edip, çalkalanmadıkça kıyamet kopmayacak. Diyor. Bu adi Sahih Buhari'de. Demek ki, yeryüzünde bugün hayat varsa, yeryüzünde bugün gece ve gündüz birbiri ardından geliyorsa, bunun tek bir sebebi var o da, hala tevhidin yeryüzünde yaşanıyor olması. Ama, ahir zamana yaklaştıkça, şunu iyi bilin ki, artık şirk, ya rüzünden ne yapmaya başlayacak? Çoğalmaya başlayacak. Geçen bazı arkadaşlarla da paylaştım, telefonlara mesaj gönderdim. Bir haber gözüme takıldı. İşte falanca takımın, falanca kaptanı, falanca futbol, futbolcusuyla bir dergiha gidiyor. dergah türbeye gidiyor. Yapılan haberde şu şekilde diyor ki, asırlardır yolculukta, kazalar, yolculukta kazalardan, belalardan koruduğuna inandıkları falanca efendi, doğaya gelen gemicilerin, yolcuların ziyaret ettiği bir türlü oldu. Bakın. Yolculukta kazalardan, belalardan koruduğuna inandıkları falanca efendi, Yahya efendi, doğaya gelen gemicilerin, yolcuların ziyaret ettiği bir türbe oldu. Yani, Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de bize müşrikleri anlatırken, Onların bile dara düştüklerinde, başları sıkıntıya düştüğünde diyor ki, falan mehraki bu filful ki, onlar gemiye bindiklerinde, deniz yolculuğundan çıktıklarında, iki tane kaptan var aramızda bu arada, onlar daha iyi bilirler geminin karanlıkta dalgalan, dalgalara yakalandığı zaman, fırtına yakalandığı zaman, insanın ne dehşedir düştüğünü, ne kadar korktuğunu. Biz burada gemi yolculuğu denince, Üsküdar'dan ne ne, 15 dakikada geçiyoruz. Ama büyük okyanuslarda Türkiye'den adam İtalya'ya gidiyor. Kaç gün sürüyor değil mi? 15 gün sürüyor. Gecenin karanlığında, kış gününde o denizde fırtınanın nesiğini düşünün. Mekkeli müşrikler bu haldeyken diyor ki Allah Teala, "Da'uvullaha muhlisin lehuddin." Onlar ne yaparlar? Dini, Dini halis, duayı Allah'a has kılarak kime dua ederler? Allah'a dua ederler. Onları karaya çıkardığında ise Allah onları karaya çıkardığı zaman karaya çıkardığı vakit ne yapar onlar? Allah-u ya şirk koşarlar. Yani yolculuklarda kazalardan, belalardan korunmak için müşrikler böyle bir belalı durumda oldukları zaman ne yaparlardı? Yalnız Allah'a yalvarırlardı. Onların Allah-u Teala'ya şirk koştuğu yer neydi? Karaya çıkıp rahatladıkları zaman Öyle bir, öyle bir şirkten bahsediyoruz ki bu insanlar yani bu okuduğum haberi milyonlarca insanlar tıkladı bunu okudu. Belki birçok saf insan tevhidi anlayamamış. La ilahe illa Allah'ı anlayamamış. Dinin üç esasından ilk aslını anlayamamış birçok insan. Ya bu, bu türbe nerede diye bir araştırma yapacak. Belki gidecek oraya. Ne yapacak? Orada o türbeye yalvaracak, el açacak, dua edecek. Evet, demek ki ilk aslı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Niçin yaratıldık? Yaratılış gayemiz nedir? allah Teala'nın bizden istediği, gerçekleştirmemizi istediği hakikat nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği ve 23 sene peygamber olarak davet ettiği o topluluk neyi gerçekleştiremedi de, Allah indinde canları, malları, kanları helal oldu. İnsanlar iki topluluğa ayrıldı. Birisi cennete gidecek olanlar, birisi ise ebediyen hiç çıkmadan cehennemde kalacak olanlar. Yani Ebu Cehil'i düşünün. Biz bu adama Ebu Cehil diyoruz ama Mekkelilerin bu adama verdiği isim neydi? Ebu'l-Hakam. Ebu Hikmet sahibi. Akıl sahibi demek. Bu adam bizim indimizde, bizim nezdimizde Ebu Cehil. Cehaletin babası. Neden cehaletin babası oldu? Çünkü Ebu Cehil diyordu ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَةً Biz bunlara, bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. "Ha <gülüyor> شُفَاعُونَا عِندَ indallah." Bunlar bizim Allah indinde şefaatçilerimiz diyorlardı. Onun için Ebu'l-Hakem insanların gidip akıl danıştı. İstişare ettiği O toplumda belli bir konumu olan bu adam Savaş meydanında Sahabelerin en zayıfı en cılızı olan Abdullah İbni Mesud tarafından kafası sürüklenerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirildi Neden? Sebep neydi? Allah'ın varlığını mı inkar etti bu cahil? Hayır Denizde yolculuktayken veya başı sıkıştığı zaman Kime yalvarır bu cehil? Allah'a yalvarır. Bu Ebu Cehil hacılara hizmet eder miydi? Ederdi. Evet. Hayatında ibadet, adak, kurban bunlar var mıydı? vardı. O halde neden bu düşmanlık? Neden bu insanlar birbirine düştü? İşte yaratılış gayelerini anlayıp idrak edemediklerisi. Bizler ilk asılda bunu anlattık. Bunu bilmek zorundayız. İkinci asılda diyor ki kitabın yazarı. الْأَصْلُ السَّانِي مَعْرِفَةُ دِينِ الْاِسْلَامِ بِالْا اَدِلَّهِ İslam dinini delilleriyle bilmek. bilmek, basiret üzere bilmek, ilim üzere bilmek. Çok önemli. Kör bir taklit değil. Yani insanlar maalesef bugün kör bir taklitle itikatlarını da ne yapıyorlar? atalarından, babalarından, gelenekten, görenekten öğrenmeye çalışıyor. Hayır. Kıyamet gününde, kıyamet gününden önce, kabir aleminde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. İki melek gelir. İki melek gelir. Sorgu sual için. Mezara. Sorarlar mezardaki adama. Tabii bundan önce çok yolculuklar var. Ruhun alınıp yukarı doğru çıkarılması var. Cennetten ya da cehennemden getirilen kefenler var. İman sahibi insanlar cennetten getirilen o kefenlerle kefenlenip, cennetten getirilen kokularla süslenip, kokulanıp yukarı doğru yükseltiliyor. Her kat semanın sakinleri diyor ki, bu temiz, bu güzel ruh, bu güzel koku kimin? Ve bu adamı her kat semada o melekler en güzel isimleriyle anıyorlar, zikrediyorlar. Diğerini ise bu pis, bu iğrenç, bu tiksindirici koku kimin diye soruyorlar. Cevap olarak da en kötü isimlerle, en kötü lakaplarla anılarak cevap veriliyor. Ardından yeryüzüne ruh, bedene. İnsanın vücuduna kabile tekrardan geri götürülüyor. Geri iade ediliyor. İki melek gelip soruyor. Men Rabbuk. Men Rabbuk. Rabbin kim? İkinci soru. O ma dinuk. Dininle. İşte müellif diyor ki İslam dinini delilleriyle bilmek. İslam dinini delilleriyle bilmek. Dünyada bunu delilleriyle bilip gereğince amel edenler çok kolay. Cevaplar böyle bir kelimelik. Men Rabbuk. Rabbi Allah ve ma dinuk dini el-islam ve men nebiyyuk Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem çok kolay bu kadar kolay olan soruya birileri rivayette geliyor hahin hahin ya <hah, ah ah biz Türkçe öyle diyoruz ha ha ah> iki türlü okunur hem harekeli hem cezimli la edri bir grup insan da şöyle diyecek la edri ne demek lahidri? Bilmiyorum. İnsanlar bir şey söylerken seni atun neyse insanları duydum. Bir şey söylerken duydum insanları. Ben de söyledim. Demek ki bir insanın dünyada diliyle la ilaha illallah demesi kabirde ona yetmeyebilir. Dünyada yeter. Neye yeter? Müslüman muamelesi görmeye yeter. Ama bu insan La İlahe eğer manasını bilmediyse, gereğince amel etmediyse diyecek ki, bakın sünnetin ifadesiyle, hadisin ifadesiyle سَمِعْتُ işittim ki اَنَّاسَ insanları يَقُولُونَ diyorlar, bunu söylüyorlar. Şeyen فَقُلْتُهُ ben de söyledim ama şu an bilemiyorum. Şu an La Idri diyor. İşte müellif diyor ki Rahimahullah Mağrifet dini İslami bil edille delilleriyle bilmek. Delilleriyle bilmek. Bu sebeple bu hususlar bizim ana gündem meselemiz olması lazım. Ana konumuz olması lazım. Üç esas. Yani bugün insanların gündeminde dershaneler var, değil mi? Hazırlık kursları var, etüt merkezleri var. Bu kursların, dershanelerin, etüt merkezlerinin amacı nedir? Çocuğu 4 yıl okuyacağı üniversiteye, kazanıp okuyacağı üniversiteye hazırlamak. Ondan sonra da dünyadaki süreceği 20 yaşından sonra eğer kaldıysa 40 senesi, süreceği yaşayacağı 40 sene için ne yapmak? Hazır hale getirmek, iyi bir işte gelecek hazırlamaya çalışmak. Arkadaşlar bir de ebedi hayat var. Ebedi hayattan bahsediyoruz ebedi hayatın ilk basamağı ilk basamağı neresi? Kabir. Ve bu ilk basamağın ilk başlangıç sınavı Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Bunlar için çalışmak, bunların gereğince dünyada amel etmek gerekiyor. Şimdi abimiz maşallah bakın. Kur'an okumaya, Kur'an öğrenmeye gelmiş. Rabbim ayaklarını sabit kılsın. Müslümanlar sürekli bir gayret içinde olmalı. Ahiretleri için. Sürekli çalışmalılar. Yarışmalıyız. Tevşememeliyiz. Müellif diyor ki nedir İslam? İslam'ın tarifini yapıyor. Huvel istislamu lillahi bittevhid. Tevhid ile Allahu Teala'ya ne yapmak? Teslim, teslim olmak. Tevhid ile Allah'a teslim olmak. Tevhid nedir? Maalesef bu ifadeler o kadar çok yabancılaşmış ki bize. Tevhid. Tehvit. Birçok insana sorsan tehvit nedir? Hiç on sen bilmez. Geçen bizim bir arkadaşımız var. Hocam diyor, insanlara soruyorum en büyük günah nedir? Hepsi diyor ki, diyor zinadır. Adam öldürmektir. Kimse şirki saymıyor. Halbuki büyük günah dendiği zaman, akla, akla ilk gelecek olan günah ne olması lazım? Şirk. Şir. Şir. Üzerimize Vazife olan, öğrenmemiz farz olan ilk görev nedir diye sorduğumuz zaman ne aklımıza gelmesi lazım? Tevhid. Tevhid. Tevhidi de ancak şu üç kısmı ayırırsak anlayabiliriz. Tevhidi. Ancak şu üç kısmı ayırarak anlayabiliriz. Nedir tevhidin kısımları? Bir, rububiyet. İki, uluhiyet. Üç, isim ve sıfatlar tevhid. Eğer bu üç tevhidi bir insan anlamaz, idrak etmezse ne yapmamış olur? Tevhidi anlamamış olur. Allah-u Teala'ya iman etmemiş olur. Bu demek yani. Yani Allah'a iman kelimesi içi dolu manalar içeren bir kelime. Yani Allah'a iman nedir diye sorsak, birisi ki yani Allah'ın var olduğuna iman etmek derse o zaman bu tarife göre öyle bir tarif söyledi ki bunu söyleyen insan Hristiyan da Yahudi de hepsi ne oldu bu tarife göre Müslüman oldu müşrikler de. Mekkeli müşriklerimiz niye? Çünkü Hristiyanı da Yahudisi de Mekkeli müşriği de Allah vardır diyor mu? Demek, demek ki demek ki Allah'ın var olduğuna iman etmek tevhidi gerçekleştirmek olmuyor. Allah'ın var olduğunu söylemek. E peki nedir? allah Teala'nın rububiyet tevhidi dediğimiz yaratıcı, rızık veren, malik olan, her şeye sahip olan bütün işleri çekip çeviren olduğuna iman etmek de gerekiyor. Peki bu tarif yeterli mi? Etmez. Çünkü rızık veren kim diye sorsak bugün, müşrikler dahi Mekkeli kelimi şüklerde Allah tarafı Kur'an kendini arıyor var yerleri gökleri kim yarattı diye onlara sor ne derler Allah, Allah. bir ayeti kelimi diyor ki onlara sor bakalım onları kim yarattı ne derler Allah, Allah, derler. Allah derler. diyor demek ki bu da yeterli üçüncü husus tevhidin asıl konusu ana konusu ibadetin yalnızca ve sadece Allahu Teala'ya yapılması gerektiği husus. Yani la ilahe illallah. Nedir la ilahe illallah? Allah'tan başka ibadet olunacak hak, mabut hak, ilah yoktur. Eğer bir insan bunu gerçekleştirirse işte o zaman ne yapmış olur arkadaşlar? Tevhidi tahkik etmiş, tevhidi gerçekleştirmiş olur. Bir de tevhidin diğer son kısmı diyoruz buna, üçüncü kısmı. O da İsim sıfatlar tevhidi. Allahu Teala bize kendisini Kur'an-ı Kerim'de e, Peygamberi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in lisanıyla ne yapmış? Tanıtmış. Biz Allahu u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan isim ve sıfatlarıyla ve sünnette Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize anlattığı isim ve sıfatlarla Rabbimizi ne yapacağız? Anlayacağız. Bununla ispat edeceğiz. Bunları kabul edeceğiz. İşte tevhidin bu üç kısmına bir insan iman ederse ne yapmış olur? Tevhidi. Tevhidi tam anlamıyla gerçekleştirmiş olur. Müslüman olmuş Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimede tevhidin bu üç kısmı da zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Çok kısa gayet ayet. Bir buçuk satır. Bir buçuk satır. Bu ayet-i kerimede tevhidin az önce söylemiş olduğumuz her bir kısmı zikrediliyor. Var mı bu ayeti? Var. Yok. Bir ayet. Bir sure değil. Maryam suresinde allah Teala diyor ki Rabbus semavati vel ard. Rabbus semavati vel ard. Burada allah Teala'nın hangi tevhidinden bahsediliyor? Rabbus semavati vel ard. Ve ma beynehumâ. Semavatın ve arzın ve ikisi arasındakilerin Rabbi. Yani yaratıcısı. Bakın bunu kabul edeceğiz ama bunu kabul etmek yeterli değil. Arkasından diyor ki Allah Teala fa'budhu ona ibadet et. Allah'a ibadet et. Vastabir liibadatih ona ibadet etmede sebat göster. Ayaklarını sabit kıl. Bu hangi tevhidin hangi kısmı? Uluhiyet, Uluhiyet kısmı. Ardından diyor ki Allah Teala hel ta'lemu lehu semiya O'nun bir eşi, O'nun bir daşı var mıdır? Bu tevhidin hangi kısmı? İsim ve sıfat. Allah-u Teala'nın isimleri gibi ismi olan, sıfatları gibi sıfatı olan ne yoktur? Başka bir varlık yoktur. Başka bir mevcut yoktur. Demek ki arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de bu bahsettiğimiz tevhidin üç kısmı da ne yapılıyor? Zikrediyor. Kur'an-ı Kerim'in açtığımız zaman, İlk okuduğumuz sure hangisidir? Fatiha. Fatiha'yı okuduğu da ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin hı hı. Rabbi, yaratıcısı, sahibi, maliki. Hangi tevhid? Rububiyet. Rububiyet. Rububiyet. Maliki yevmi değil. din Din günü, hesap günü. Burada ne var? Rububiyet. Da ve isim var burada. Evet. Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Malik. Malik. Rahman. Rahim olduğu gibi isimleri malik ismidir. İyyâken abudu ve iyyâken estâil. <messizlik> Ancak sana ibadet ederiz. Uluhiyet. Ancak senden yardım etsin. Bakın Fatiha'nın ilk üç ayetinde ne var? Tevhid'in ilk üç kısım var. Kur'an-ı Kerim'in son suresi ne? Nas. Kul e'ûzu bi Rabbin nas. Rabbin, yani. rabbin nas. Melikin nas. Kimi sıfat? İlahi'n-Nas İlâhin. Uluhiyet. Kulağının başı da tevhid, da tevhid, sonu da tevhid. Ama tevhid derken neyi ifade ettik? Az önce söylediklerimizi ifade ettik. Bir insan ancak bunları bilirse, bunların gereğince amel ederse mümin olur. Yani çok insan var. Allah vardır dediği zaman kendisinin Müslüman olduğunu zanneden. Şeytan da dediği gibi az önce abimizin yani Allah'ın varlığını inkar Kur'an-ı Kerim'de. Ve bi izzetike. Yemin ediyor Allah'ın izzetine. Senin izzetin adına yemin olsun ki. O sebeple İslam nedir? Allah'a tevhid ile teslim olmak. İslam Allah-u Teala'ya tevhid ile teslim olmak. وَالْاِنْ قِيَادُ لَهُ بِالْتَّاعَةِ Allah'a tevhid ile teslim olmak burada kalp zikrediliyor. Tevhid. Tevhidin aslı. Tevhidin asıl yeri neresidir? Ardından diyor ki müellif ona itaat ederek boyun eğmek, amellerde bulunmak. Burada İmanın neyi zikrediliyor? Azaları, huzurları. Yani iman sadece bunlara itikad etmek değildir. Bunların gereğince de itaat etmek, boyun eğmek. Vel inkiyadu lehu Bu da yeterli değil. Vel <gülüyor> berâ olmak, uzak olmak. Neyden? Bunun zıttı olan şeyden. Nedir onun olan şey? Şikten. Ve şik ehlinden ne yapmaktır? Be Beri olmaktır. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi. Ne diyor İbrahim Aleyhisselam? İz qâle İbrahimu li ve kavbihi ve iz İbrahimu li ve kavmihi. Hani İbrahim kavmine ve babasına ve kavmine şöyle demiştir. İnneni bera'un. Ben neyim? Beri olmak. Beri olmak ne demek biliyor musun? Uzaklarken araya böyle bir kilometre, iki kilometre uzaklık koymak değil. Kalbinden buğz etmen. Bedeninden uzaklaşman. Hayat biçimi olarak onun hayat biçiminden kendini ayırt etmendir. İbrahim diyor ki aleyhisselam, babasına diyor bunu. Yaşamış olduğu topluma diyor. İnneni bera'un ben beriyim soraklarına çarpıyor. Min ta'budun sizlerin ibadet ettiğiniz her şeyden beri. İbadet ettiklerinizin tümünden beri. Değil Ancak illalzi fatarani. Beni yaratan müstesna. İbrahim'in kavmi Allahu Teala'ya da ibadet ediyordu. Allahu Teala ile birlikte para da ibadet ediyordu. Onun için İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben beriyim ibadet ettiğiniz her şeyden ancak beni yaratan Allah'mış. Mesela. İbrahim Aleyhisselam düşünün bir peygamber ve peygamberlerin babası kendinden sonra gelen peygamberler biliyorsunuz o soydan geliyor. Yani İbrahim Aleyhisselam peygamberimizin dedesi kendi kavmi hakkında bahsederken ondan bahsederken bu putları kim kırdı diye kendi kendilerine soruyorlar. Cevap olarak ne cevap geliyor? Bir genç. genç. Yani genç çocuk çocuk anlamında. Bir genç. Bir genç. Müşrikler bakın İbrahim aleyhisselam'dan nasıl bahsediyor. Yani bir genç. Gençler gelmiş dilimizde konuşurken bu genç ifadesini ne olarak kullanır Yani öyle daha, daha pişmemiş toy. Evet. Allah Teala İbrahim'den bahsederken ne diyor? Kâne ummeten. Ümmet. Yani Allah Allah indinde ümmet. İmam. Niye? Çünkü şirkten meşik elinden ne yaptı? El olduğu için. Allah indinde ümmet. İmam, önder. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın hanif olduğunu Peygamberimize ne emrediyor? Tabi millete İbrahim. İbrahim'in dinine tabi ol. Çünkü İbrahim Aleyhisselam tevhid'i anlamış, Allah Teala ona anlatmış, bunu tebliğ etmiş. Tevhidin bir gereği olan teberri etmeyi de hayatında tahkik etmiş bir peygamber. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de قُلْ إِنَّنِي Rabbi رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يم Peygamberimiz de diyor ki Allah-u Teala de ki Eyüp Muhammed اِنَّنِي قُلْ إِنَّنِي hedani رَبِّي Rabbi. Rabbim bana hidayet eylemiştir. Rabbim bana yol göstermiştir. Hangi yolu? إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يم Dost doğru yolu. Kimin yolu bu yolu? Dinen kıyemen. Dost doğru din. Millete İbrahim. İbrahim'in yolu. Hanife. İbrahim nasıl bir adamdı? Hanif. Yani şirkten yüz sevilmiş, meyletmiş. Ve ma minel o asla müşriklerden ben düşünebiliyor musun? Allah-u Teala nasıl İbrahim Aleyhisselam'dan nasıl bahsediyor? Sena. İbrahim Aleyhisselam'ın bakın adı, şanı nasıl? Neden? Çünkü inneni beraun dedi. Ben sizlerden vereyim. çünkü tevhid bunu gerektiriyor. Eğer bir kulun kalbinde tevhid gerçek manada yerleştiyse şirk ve şirk ehlinden nefret eder. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Onlara benzemeyin. Bakın kılıkta bırakın itikatta ki onlara muhalefet edeceğiz. Onların itikatlarına inanmayı, itikad etmeyi konusunda ne olunmuşuz. Bunun ötesinde onların gibi giyinmekten onlara benzemekten dahi ne olmuşuz? Emrolunmuşuz. Aksine onlara muhalefet etmek bileriz bize emri olunmuş. Muhalefet edeceğiz. Şirke. Ve onlara benzemeyeceğiz. Bu da tevhidin bir neyi? Gereği.